Bir horoz varmış. Her sabah ezan okuyormuş. Sahibi demiş ki bak tekrar tekrar ezan okuyup durma yoksa tüylerini yolarım senin. Bu tehdit karşısında horoz korkmuş ve kendi kendine demiş ki zaruretler nasıl olsa mahsurları mübah kılar. E canımı kurtarmak için ezan okumaktan vazgeçebilirim. Nasıl olsa bir sürü horoz var. ''Onlar okusun. Her halükarda ezan okuyacak biri bulunur.'' demiş ve o horoz ezan okumayı bırakmış. Bir hafta sonra sahibi tekrar gelmiş ve demiş ki, ''Bana bak eğer tavuklar gibi gıdaklayıp durmazsan senin tüylerini yolarım. Öyle horoz sesi çıkarmayacaksın. Tavuk gibi gıdaklayacaksın ona göre.'' Hikaye bu ya, horoz... Yine bu tehdit üzerine horozluktan vazgeçmiş ve tavuklar gibi gıdaklayıp durmaya başlamış. Tam bir ay boyunca tavuklar gibi gıdaklayıp durduktan sonra sahibi tekrar gelmiş. Bu kez de şöyle demiş. ''Aferin, her dediğimi yapıyorsun. Şimdi de tavuklar gibi yumurtlamanı istiyorum. Eğer tavuklar gibi yumurtlamazsan seni yarın keserim ona göre.'' Bunun üzerine horoz, hüngür hüngür ağlamaya başlamış. E, yumurtlayacak hali yok ya, öleceğini anlamış. Pişman olmuş ve demiş ki, keşke, ben keşke ezan okurken ölseydim. İşte böyle, birilerine şirin görünmek, üç lira daha fazla kazanmak için haksızlığa boyun eğmek, Zalim ve zorbaların haram isteklerini yerine getirmek hiç kimseye fayda getirmez. Her şeye sessiz kalma, her şeye duyarsız tepkisiz kalma. Bir gün bakarsın ne kaldıracak bir başın ne dik şekilde doğrulacak bir belin kalmış. Gel, kedi gibi yaşamaktansa arslanlar gibi ölmeyi ye ''O horoz gibi taviz vererek sonunu hazırlama, dik dur, eğilme.''